Allahu Allah, Nushaadan Rajeem. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Allahu Allah, van de kuffar en de kaafirin, van de nifaq en de munafiqin, van de fiscq en de fasiqin, van ve de shirk en de mushikkin, van de jahil en de jahedin. Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Alsalat wa salam ala Rasulina Muhammad wa alihi wa abuladhi wa ashabi. وأهل بيته وبالتبعهم بيحسان إلى يوم الدين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن لم يكن في قلبه الله فخسمه في الدارين الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استعفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتب اليه سبحانك لا اننا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Sadakallahul azim ve bellagena Resuluhu'l-Nabiyyuhu'l-Hashimi'l-Kerim. Aziz ve muhterem inananlar, kıymetli Müslümanlar, Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli cemaatimiz, ta'la Teala sizlere ayet ve hadisi şeriflerin ışığında ehvali i kabir, yani Ahiret duraklarının ilki olan hadir hallerinden bahsedeceğiz. Her Müslümanın hayatı boyunca aklından çıkarmaması gereken hususlar bunlar. Çünkü ölüme ve ölümden sonraki hayata yaşayan, hayata iman eden bizler, kabir azabını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in buyurduğu üzere ahiret duraklarının ilki kabul ederiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem al kabre ezelu menzilin min menazilil ahiret kabirle ilgili sırf kabirle ilgili yazılmış Elimdeki eser yaklaşık 164 sayfa Meraklıları için e, Meraklıları için O kitabın Arapça fakat Arapça yazarını Filanda verelim Efendim Muhammed İslam Hangi kaynaktan Konuşuyor Diye merak eden kardeşlerimiz Olursa inşallah Meraklarını gidermiş Olsunlar diyor ki een wale kabro, kubur, stabbende go, een wale ha, een wale, een leeha, een leeha, een leeha, een leeha, een leeha, een leeha, El Handali een ta'ala Ali'nin rahmetullahi aleyh kitabından Ehvalen Ehval-i Kubur ve Ehval-i Ehliha' ila müsir. Kadir ehlinin halleri e, kıyamete kadar başına gelecek şeyler evet. Şimdi çoğu Müslüman ölümü hatırlamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eksiru hadimu lezzatil meyte. Ölüm, ölüm, ölüm, ölüm. Diyya lezzetlerini yok eden, yok edecek olan bir gün gelip elindeki rahat yaşamı, Efendim, boş vakti, elinden alıp gidecek olan ölümü, Choc choc haatrein, yani haatrumuzda çok çok tutun. Eksiru hadimin lezzatil mekte. Yani gene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki şey vardır. Nefgunun fihima tesirin minenmez. İnsanların çoğu aldanır. Nedir onlar? Esihatı ve ferah. Sihat ve boş vakt. Sihatime boş vaktine Aldanıp ölümü unutma, kabir sualini unutma. Ne olursa olsun her derdin davası var, her şeyin çaresi var ama ölümün çaresi yok. Allahü Zülcelal, ee, Rahman suresi Celilesi'nde, efendim bizlere bu duruma işaret ederek bizlere şöyle buyurur Rahman suresinin sonunda her şey fanidir. Yani her şey neye mahkumdur? Yok olmaya mahkumdur. Her şey bir gün önünde sonunda insanda dahil yeryüzünde, evrende ne var ise yok olmaya mahkumdur. Ne olacak? Diyor ki, küllü nem aleyhâ fân. Rahman suresinin 26. ayetinde yerin üzerinde kim varsa, ne varsa hep fânidir. Yok olmaya mahkumdur. Ne kalacak? Ve yabgâ vechû rabbikeh kala kala rabbirahim zilcelal hazretten nil celal ve ikram sahibi olan Allah'ın zat'ı kalacak ve yedga vechu rabbike zilcelal vel ikram Allah'ın zat'ı varlık gelmez Kur'an tecrübelerinde karşılaştırın ya varlık demiştir Buna müşebbihe gibi yüzü diyen gafiller de çıkar. Rej kelimesini yüz diye tercüme edenler. Onları geçiyoruz. Varlık da deniyoruz. Zat diyoruz. Yani Allah'ın varlığı mevcudiyeti diyelim. Mevcudiyeti diyelim. Geç varlık kelimesi de karşılar ama Allahu u tam olarak karşılanmaz. Zaten Allahu u Zülcelal Yer yüzünde Allah kelimesinden ve kendi Esma-i Hüsnasından Kur'an'da ve sünnette nitelendirilenden başka e, tanımlanamaz. Fakat tercüme söz konusu olunca olabiliyor. Evet. Her şey her şey fani. Her şey yok olmaya mahkum. Evet. Her şey yok olmaya mahkum İnsan ise insan ise sanki dünyada devamlı yaşayacağım gibi yaşayacağım gibi devamlı duracağım gibi acaba hiç yok olmayacakmış gibi hesap eder, hiç yok olmayacakmış gibi düşünür. Hiç fark etmez gaflete dalar. Ahireti unutur. Dünyayı adeta dünya kendisini ne yapar? Efendim çepeçevre kuşatır. Çepeçevre kuşatır. Fahmetullahi Teala aleyh bir mukaddime yazmış mukaddimeye girmiyoruz biraz uzunca bir mukaddime birinci baktan inşallah birkaç şey söyleyelim Allahu u Zülcelal dünyada da ahirette de gerçekten Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem iman edenlerin imanını iman edenleri sağlamlaştırır onlara sebat ihsan eder bir kelimeyle neyle? La ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah. assolullah. Evet. Oh, Jayef Ali Ma Yesha, Allah, biladini, Yapmaya, Nedir? Kadir, Allah, biladini, yapar. Ve Kharaja, Shisahi Haini, min Hadis, il Barabin Azit. U zegt bi in La Hiladina Amani de vel sabbati kilaayati dina al Akira, Kadir Azabna, delinquent. Habir azabuna belildir. Zade Muslim, Imamu Muslim'in kitabında Jukali, lahu denir ki, Men Rabuk, Rabbim kim? Peygamberi Rabbi Allah ve Nabi-i Muhammed sezarike kavlihi Subhanahu ve Taala. Işte o zaman Rabbim Allah, Peygamberin Muhammed sallahu aleyhi ve aleyhisselam dediği zaman Allah diyor, işte bu sözle onu Sabit kılmış olur diyor, sağlamlaştırılmış olur diyor. Resulüvâyetin <gülüyor> lil buhari, buhari'de geçen "Bize akad al adil neuni fi qadi eta, sünne şehide, anna ilâhe illallah ve anna muhammed al adil yarasilu". Bir kül kadrine oturduğu zamandır, kadrine zaman diyor, kadrine yerleştiği zaman. Eta gelir, sinne şeyde en la ilahe illallah yani telkin verir dedi. Ya da şöyle diyelim, ona iki melek gelir, o, o Müslüman la ilahe illallah Muhammedi Resulullah der. Ya karece Taberani'nin hadis il beradin azib hadisinden şunu çıkardı diyor taberani. Ik ga nu de lilkeat, de laddie, de laddie, de laddie, de laddie, bilmiyorum. İşte de tilke saati Esammu ve ama <âme> Evet bu de kör Dinsiz olduğu zamandır diyor işte. <gibali t -aime> laddie, bu Bir mezribetin Bir de Ona vururlar diyor de melekleri. Kim? de een lid. Nog verder bij Allah Allah. je o de grond vallen, dan toz het een Allah, Stof. Stof. Stof. gör bakalım Evet imana Allah'a ve Peygambere olan talebi yani Allah'a Allah'u arzulaması, Muhammed Mustafa'y sallallahu aleyhi ve sellem arzulaması, İslam'i yaşamayı arzulaması can-u gönülden olacak. İtekliye, itekli'ye, dürtüklü'ye dürtüklü'ye, zorlaya zorlaya Müslüman olmaz. Zorla Müslüman olan insan, kısktan, nifaktan, şirkten yakasını kurtaramaz. Camide Müslümanlık yapar, parla da öteki başka dine geçer. Yani her yerde Müslüman olacak Allah'ın ve Resulün sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ve sünnetin ilkelerini canı gönülden kabul edecek. Bir insanı korkuta korkuta Allah'a inen Muhammed'e inen cehennem var bilmem değil. Onu bileceksiniz ama Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya sevgiyle isteyerek canı gönülden rıza ile bağlanacaksınız. Bir insanı korkutursunuz bir şey yaptırırsınız. Korka korka dürüst ol dersiniz. Mesela diyelim ki dükkanda bir çırağınız var. Aman ha kasadan bir şey aşırma dediniz. İşte seni polise veririm. hapse atarlar falan filan. Korkuttunuz. Ondan sonra evladım ben camiye gidip geliyorum. Gelene kadar dükkana bak dediğiniz zaman adam sizden korkarak dürüst olmaya çalıştı ya. Siz de arkanızı döndüğünüz zaman ne yapar? Allah'tan korkmuyor. Allah'tan gerçekten korkarak itaat değil, canı gönülden itaattir. Allah'ın istediği. Severek, isteyerek itaat salih amelin özüdür. Hocam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Zülcelal şöyle söylüyor. وَدَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا Ve وَيَا اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Bu salih amel nedir, bunun özü nedir? Kabir azabından bizi kurtaracak, bizi Müslüman olarak ölmemize vesile olacak bu kabir azabı nedir? Bu salih amel nedir? Cennete gitmemize vesile olacak bu salih amel nedir, bunun özü nedir derseniz hemen şöyle söyleyeyim. Salih amel Allah'ın razı olduğu, sevdiği ameldir. Kulun da razı olarak severek yaptığı amel benim istemeye istemeye erine erine bilmem isteksiz zorlamayla bilmem öyle namaz yok öyle ibadet yok hayır verecek istemeye istemeye namaz kılacak istemeye istemeye oruç tutacak istemeye onu canı gönülden yapmak farz farzı canı gönülden Allah'tan razı olarak ve severek ve isteyerek ameli yerine getirirsen işte bu salih amelin özüdür salih amelin özünde severek ve isteyerek salih ameli yapmak var. İşte insanı insan yapan insanı insan yapan insanın kıldığı namazı meleğin kıldığı namazdan üstün tutan meleğin kıldığı namazdan üstün tutan insanın yaptığı secdeyi meleğin yaptığı secdeden şeytanın yaptığı secdeden üstün yapan Amel bu. Bir secde rüyakarlıkla yapılırsa şeytanın ameline benzer. Bakın. Üç tane amel var. Yapanla bağlı olarak söylüyorum. Yani şeytan yapmışsa şeytanın yaptığı amel. insan yapmışsa insanın yaptığı amel. Melek yapmışsa meleğin yaptığı amel. Üçünün de namazı olur. Üçü de namaz kılmış olur. Şeytan gösteriş için yapar. Şeytan gösteriş için yapar. Şeytan namaz kılmıyor muydu Allah'a? Secde etmiyor muydu? Ediyordu tabi. Ediyordu. Melek de mecburiyetten yapar. Mecburiyetten. İstesin istemesin melek mecburdur o secdeyi yapmaya Çünkü Allah onu secde yapmak için memur kılmıştır bir İnsan ise Kendi isteğiyle razı ola ola içinden gele gele bir secde yaptığı zaman Gösteriş olmazsa rüya olmazsa Zorlama olmazsa meleğin ve şeytanın ibadetinden Kulluğundan daha üstündür İnsanın yaptığı secde kıldığı namaz. Ama rüyaya bulaştı mı secdesi şeytanın secdesine döner. İşin içine gösteriş girdiği zaman şeytan gök katında bir yerlere gelmek, hizmet ikram görmek için rüya yapar Öyle Allah'a secde ederdi. O adam da öyle secde yaptığı zaman, öyle namaz kıldığı zaman şeytanın namazına benzer. Şeytan namazını Allah, fabel, etnisch liqui, shaitanja namasalan, alanin, namaz, kılan allah, fabel, etnisch. En dat, dat, dat, dat, dat. En dat, dat, dat, dat, dat, dat, namaz. dat, melek dat, Allah dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, Onlara onu emretmiş. Sen kıyamete kadar bana secde edeceksin. Sen Senin görevin hüküde durmak, sürekli Allah'ı tesbih etmek. Senin görevin secde yapmak, sürekli bana secde etmek, o da tamam. Eğer onlar Allah'a Allah'ın verdiği görevi yapmasalar cezalandırılacaklarını biliyorlar. Yani Allah Bunu bize emretti. Biz bunu mecburuz yapmaya mantığıyla, e, mantığıyla, düşüncesiyle yapıyorlar. Fakat insan öyle değil. İnsan bir secde yaptığı zaman, Allahu u Zülcelal'e bir namaz kıldığı zaman, iki reket diyelim, isteyerek, severek, içinden gelerek, canı gönülden, razı ola ola bir secde yaptığı zaman, bir insanın kıldığı namazın niteliğine göre bir insanın kıldığı iki rekat namaz, meleklerin kıldığı binlerce yıllık namazdan daha üstün ve sevabı da ona göre fazla ama şartını söyledik muhterem inananlar nasıl olacak namaz salih namaz olacak salih namaz namazı kılıyorum kılıyorum ıslah olmuyor namaz kılmıyorsun ki namaz kılsan zaten islam olacaksın salih namaz adamı islam eder namaz kılıyor kılıyor ama özünde de yok özünde Allah'ım rahmetine sığınmışım bu namaz da içinden geliyor bu secde de içinden geliyor bunu da işleyerek yapıyorum severek yapıyorum diye bir namaz kıl da bak bakalım islam oluyor musun olmuyor musun Demek ki <gülüyor> namazı şeytanın amelinden, ameline benzemekten ve meleğin ameline benzemekten. Yani bizim namazımız ne meleklerin namazına benzeyecek ne de şeytanların. Hatta biliyor muyum? Rızamızla ve isteğimizle yapacağız. Severek ve isteyerek kılınan bir namaz meleğinle, şeytanın namazından kat ve kat üstündür. Bu, salih amelin özü. Salih amelin özü bu. Salih amelin vasfı, salih amelin vasfı, özelliği, şirk, nifak ve fıskın bulaşmamış olması. Şirk, nifak ve fısk asla salih amelde de bulunmaz. Salih amelin içerisinde bu üçü bulunmaz. Şimdi bu Şartı taşıdığı zaman, bu dört şartı taşıdığı zaman, onun kıldığı namaz onu ıslah ediyor. Dolayısıyla sen nefeste kelime-i işaadele Müslüman olarak ölüyor. Müslüman olarak öldüğü zaman, kabir azabından kurtuluyor. Allah'ın izniyle çünkü Allah'ın vaadi bu ve cenneti de hazır oluyor inşallah. Ama amelini riyadan, fıstdan, nifaktan, şirkten kurtaramamış yani Allah zaten onu merhametinden bir şekilde atmıştır geniş bir mesele efendim şöyle şeyler anlatırlar ee işte bir adam varmış Allahü zülcelale 400 sene ibadet etmiş 400 sene Cenab-ı Hak demiş ki İsrailiyat tabi aslı yok hesası yok Bir kıssa, anlatılan bir kıssa Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine aytırıysa biz onu fark ederiz. Şimdi Allah-u Zülcelal bir insana merhamet etmişse nereden belli olur? Kızmışsa nereden belli olur? Merhamet etmişse iman verir. Allah'a iman verir, peygambere iman verir. Yönünü camiye çevirir, halini ıslah eder. Merhamet etmemişse zaten baştan koyu verir. Acımamıştır ona Allah acısa merhamet etse günah işlemesine müsaade etmez. O yüzden alimlerimiz der ki insan kendi ameliyle cennete gitmez Allah'ın merhametiyle gider. İşte oradaki merhametin niteliği budur. Evet sonuçta gene Allah merhamet etmiş oluyor. Eğer Allah'ın merhamet etmese zaten fasık oluruz, kafir oluruz, haşa münafık oluruz, müşrik oluruz. Ya puta kaparız ya bilmen Allah'ın sevmediği şeyleri yaparız. Allah bize iman verdiği için acıdığı için merhamet ettiği için iman vermiştir. Yönümüzü Allah'a, peygambere çevirmiştir, Camiye, cemaate çevirmiştir, Bize kendisini sevdirmiştir. Yoksa hiç de böyle bir kudret yok. E, namazları, ezanları erkene aldık. İnşallah bu kabir konusuna herhalde bir iki gün devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Ondan sonra ahiret hallerini elimizden geldiği kadar size açıklamaya çalışacağız. Efendim 5-6 dakika gibi bir süreniz var onu da inşallah bir iki hadisi şerifle e, inşallah size değerlendirmeye çalışalım. Fakat önce şunu söyleyeyim. Dedik ki Allah bir kimseye merhamet ederse ne yapar? Onu dinsizlikten, imansızlıktan, Allahsızlıktan, peygambersizlikten, namussuzluktan, hayasızlıktan, iffetsizlikten, vey korur. Eğer bir adam Allah bir insanın içki içmesine müsaade ediyorsa ya ona iman verecektir, Ya da o halde yakalayıp kafir olarak öldürüp cehenneme atacaktır. İkisinden biridir. Başka bir şey olmaz. Allah bir insanın günah işlemesine müsaade ediyorsa ya o kişi tövbe edecek Müslüman olacaktır ya da asi olarak Ebel'i yakalayıp öyle ölüp cehennemlik olacaktır. Çünkü nasıl ölürse öyle dirilir, öyle mahşer yerine <gülüyor> sürülüyoruz. Ik wil Allah zegt dat de mensen die hier zijn, die Ibrahim zijn, die hier zijn, Beni hier zijn, die hier zijn, die hier zijn, die hier zijn, die hier zijn, kimi günah işlemekten korursan, günah işlemekten korursan ona merhamet etmişsindir. Başka bir ayet-i celilede Allah Resulü aleyhisselatü vesselam işte kafirlere bakıyor. Diyor ki, oh ne güzel, gün yok, iman yok. Allahsız, kitapsız, peygambersiz, edepsiz, hayasız, utanmaz. Her türlü kötülük var, her türlü şer var. Öyle rahat, rahat dolaşıyorlar diyor. Allah Resulüne Cenab-ı Hak ayet indiriyor. Diyor ki, Resulüm sen onların öyle gezip dolaşmalarına zevk, sefa sürmelerine ne aldanıyorsun? Ben onlara iman vermiyorum. Onları öyle öldürüp cehenneme atacağım diye onları o şeyin, o gafletin içine öyle bir daldırmışım ki o halde elini yakalayacak ve imansız olarak cehenneme gidecekler. Dolayısıyla İmansızlık bir kere dinsizlik, imansızlık Allah'ın bir insana vereceği en büyük beladır. Allah Allah daha büyük bela olur mu? Bakın Peygamber İzleyişen İbrahim aleyhissalatu vesselam putlar için putlara inananlar için şöyle söylüyor. Diyor ki La yu'minine La yu'mi, hatta elim, elim ya rabbi onlara öyle bir musallat et ki öyle bir dinsizlik musallat et ki o dinsizlik belası onlara Allah'ı inkar etmek bir beladır kötü bir şeydir öyle de hatta alim dünyada ellerinde fırsatlarken inanmasınlar. Ta cehennemi yanına gidip cehennem ateşini gördükler zaman o zaman desinler Allah var, peygamber var, hepsi hak. Öyle bedda ediyor. İbrahim aleyhissalatü vesselam inançsızlık, kafirlik bir kere başlı başına aziz inananlar bir beladır, büyük bir musibettir ama kafir insan anlamaz tabii. Yani adam namazı terk etmeyi büyük bir bu şey zanneder yani iyi bir şey yapıyorum zanneder ama Allah sana senin başına bela vermiş yani bela verdiğini anlaman için illa başına gökten taş mı düşmesi lazım İşte gayret en büyük bela Hazreti İbrahim aleyhisselamın da duası tuttu herhalde ber duası tutmuştur müşrikler Hazreti İbrahim aleyhisselam'dan başka kimse inanmamış o da Hazreti Lut de Hazreti İbrahim aleyhisselamla ile akrabadır. İnanmış. Hazreti İbrahim Allah onlara iman nasip etmemiş. Allah'a buna iman nasip etme. Gavur yaşasın, gavur olsun demek bir insana yapılacak en kötü bedduadır. Lanetliyorsun yani. Kıyamete kadar uğursuz bir insan olarak, dinsiz bir insan olarak yaşa, sonsuz azabı çek diye başka bir bir beddua ben bilmiyorum Allahu Alem bilmiyorum yani daha bundan büyük bir e, be, bela beddua olmaz Allah hiç kimseye küfrü ve kafirleri musallat etmesin hmm. imansızlığı musallat etmesin hmm. kafleti musallat etmesin şirki fıskı nifakı musallat etmesin hepsi cehenneme götürür onun için Allah'ın bizi bizim sevdiği bizi bizde sevdiği amel Allah'ı severek, Allah'a razı olarak kılacağımız namaz, tutacağımız oruç, vereceğimiz hayırdır. Yoksa inna'llahi ganiyyunil alemin. Allah hiç kimsenin ne namazına, ne dinine, ne dindarlığına, ne orucuna, ne hacğine muhtaç değil. El ganiyyunil alemin'dir. İbadetin müsterem kardeşlerim, ibadetin nasıl olduğu çok önemli. Çünkü yapar, yapar, yapar, yapar sonunda heydeyi boş gördüğü zaman gelip beni suçlamasın. E bizim köyün imamıydı, hiç böyle bir şey demedi ki. Rüya yaparsanız mesela Allah'ım rüya yaparsanız ameliniz heba olur gider demedi ki bizim imam diyecek sonra. Hem vaazları gel dinle Allah için söylüyoruz yani uyandırıyoruz. Amel nedir? hangi ameli Allah kabul eder? Hangi sevdayı Allah kabul eder? Hangisini etmez? Hangi hayır makbuldür? Hangisi değildir? Eee inşallah Rabbimiz bu sohbetlerimizi kabul eder ve inşallah mümin kardeşlerimizin, sizlerin eee sohbetlerimizi dinleyen diğer kardeşlerimizin dünyanın dört bir yanındaki dinleyen insanlar var. Onların da imanına hizmet eder. Çünkü amel çok önemli çok önemli. Yani münafığın ameli ve müminin amelini Allah karşılaştırıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu kabir meselesini inşallah kabir hallerini, kabir hallerini yarın devam edelim muhteşem Müslümanlar. 8'i çeyrek gibi, 8'i 10 gibi selam veriyoruz. Gayemiz inşallah size daha erkenden bir şeyler verebilmek. Çünkü konular önemli, vakit geçiyor. Mübarek Ramazan'ın da işte hemen hemen sonlarına geldik. Şimdi kadir meselesini söyleyeceğiz, yarın daha detaylı söyleyeceğiz. Fakat bunu bir temel olarak varsayın. kadir meselesini bir iki gün işledikten sonra ahirette ne olacak, nasıl olacak onlara söyleyeceğiz. Belki de bilmiyorum, şunu da arz edeyim. Belki de içimizden bize soru sormak isteyen kardeşlerimiz de olur. Sorusu olanlara özellikle şunu söyleyeyim: İslami meselelerde güzelce okunaklı bir kağıda, küçük bir kağıda yazıp bize sorunuzu iletirseniz çok kısa olmak şartıyla burada cevaplamaya çalışırız. Ayrıca onu söyleyelim. Kabir konusunu inşallah inceleyeceğiz. Fakat yarın için şu aklımızda olsun. Allah-u müminle münafığın anemini karşılaştırıyor. Bakın. Düşünün 50 sene 60 sene ibadet yapmış, namazını kılmış, hiç terk etmediğini düşünüyoruz bakın. Namazı hiç terk etmemiş. Orucu tutmuş, haccı yapmış, rekat ise vermiş, hayır elinden geldiği kadar yapmış. Fakat kendisinden nifaktan geldiği bir şey varmış, sirke gibi o bal yaptıkça bir damla sirke, bal yaptıkça bir damla sirke, Allah müminlerle katilleri ayırdettiği zaman tabii ki müminler bir tarafa mücimler bir tarafa ben tercihli <gülüyor> olmayı yiuhal mücimim Allah'ın izniyle Yasin suresi okuyanlar bilir günahkarlar bu tarafa ayrılan dediği zaman orada münafıklar şöyle diyecek küm ne aküm biz de sizle beraber işte camiye gelirdik falan yani nifak herkeste olabilir mütevazı Müslümanlar yani böyle bir adam hakaret, hakaret bazlı adama münafık diyor. Yani niye adama hakaret ediyorsun? Sende de olabilir münafıklık. Böyle değil. Nifakı anlayalım. Sahabe efendilerimiz bile Allah Resulü'nün ashabı sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba ben münafık mı oldum diye kendilerine sorarlarmış. Yani koskoca ashab-ı kiram nerede biz nerede? Demek ki olabiliyor. Nifak hastalığından sakınmamız lazım. kendimizi Korumamız lazım. Nasıl ateşten korunuyoruz? Öyle korunmamız lazım. Münafık diyecek ki, inname akim. Münafıklar grup olarak konuşuyorlar. Biz de sizle beraberdik. Biz de dünyada sizle beraberdik. Aranıza girebildik filan. Fakat Allah-u Cüceler diyor ki, velakin patentü menfusakü. Kalbinizi buldunuz. Başka bir tecrübesi yok. Kalbi bozdu, niyeti bozdu. Amel gitti. Niye namaza durunca Ya Rabbi niyet ettim Allah'ım sırf senin rızan için. Öyle diyoruz. Allah razı olsun. İnşallah bu niyetle Rabbim niyetlerimizi ıslah etsin. Gönüllerimizi ıslah etsin. Güzelmeyecek, olmayacak, gönüme girmeyecek hiç hiçbir şey yok. Cehaletimizden dolayı bilgisizliğimizden dolayı kimse bize anlatmamış. Yani amel nedir? Nerede kabuldür? Nerede değildir? Bizi bilgilendirmemiş, bilmiyoruz. İnşallah Allah bizlere öyle ameller nasip etsin ki, az olsun, az olsun ama kendisinin çok hoşuna giden, çok sevdiği, razı olduğu ameller nasip etsin. E bir adam düşünün, kıldı, kıldı, kıldı, kıldı, pişmanlık yok, gözyaşı yok. E bir Müslüman da kılmadı, kılmadı, kılmadı, bir gün bütün işlediği günahtan, isyandan, misyandan, pişman oldu. Allah'a göz yaşıyla bir secde yaptı. Öteki e ziya ile kılan kişinin din ve vekatine bedeldir. Yani imanda, amelde, ahlakta hele hele namazda özü yakalamak. Mesele budur. Yoksa, nafile namazlar için söylüyorum, az çok fark etmez. Allah amellerimizi düzeltsin, niyetlerimizi düzeltsin, Allah bizi sırat-ı müstakiminden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan bizleri bir zerrecik ayırmasın Allah bizleri seviyor bizlere acıyor, bizlere merhamet ediyor her daim elini üzerimize gezdiriyor hadiri caizse yoksa biz fasık olabilirdik kafir olabilirdik, beynamaz olabilirdik efendim dinsiz olabilirdik, Allah göstermesin dünyada neler var, nefis insanlar var Ne ahlaksızlar var, ne hayasızlar var. Allah bizi her şekilde korumuş, saysak bitiremeyiz belki. Allah-u Zülcelal'in nimetlerini cami nasip etmiş, iman nasip etmiş, kıble nasip etmiş, her şeyden daha şanslı olduğumuz mesele bize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamber nasip etmiş ki ben de sözümü o peygamberin O peygamberin vasfını tanımlayan bir ayetle inşallah bitirmek istiyorum mütevime nanlar. Azizün aleyhi ma anitun diyor. Allahu cüzzelar. Bak şu peygambere. Benim öyle bir peygamberim var ki ben sıkıntıda olduğum zaman ona ağır gelir. Üzülür. Allahu cüzzelar söylüyor. Beri diva inna tiwa inna tiw. Sen kocaldın, terk edersin sünneti nerede? Azizun aleyhima ma anittum nerede? Müslümanlar bu ayetin öncesi şu. Bir dakika için inşallah söyleyelim. Diyor ki onlar senede bir defa ya da iki defa fitneye düşer olup birbirlerine düşerler diyor. Peygamber bu hallerine çok üzülür. Ve azizun aleyhima ma anittum Sizin sıkıntınız Muhammed Mustafa'ya ağır gelir. Allah'ın peygamberi gülür. Vallahi diyorum bugün Çeçenistan'da, Bosna'da geçmişte, bugün Filistin'de, ağlayan her yavrunun, her Müslüman evladının, yoksulluktan kırılan her ailenin acısını Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bugün dahi kabrinde hissediyor. Fakat... Ben o peygambere yızağım, biz o peygambere yızağız. Ne biz onu hissetmiyoruz? Bizi hisseden bir Muhammed Mustafa var. Bizi duyan bir Muhammed Mustafa var. Allah'ın e, sevgili kulları, evliyaullah, o büyük zatlar derler ki Allah Resulü çıkar, cami cami, ev ev Muhammed ümmetini dolaşır derler. Biz buna inanıyoruz, keramete inanıyoruz. Ehli sünnetiz. Muhammed Mustafa halimizi görüyor ve üzülüyor muhtemel Müslümanlar. Acaba ben Allah'ın ve Resul'ün yolundan geri kaldım diye üzülebiliyor muyum? Bir Müslüman olarak biz üzülebiliyor muyuz? Azizun aleyhüme anittüm. Sizin sıkıntınız Muhammed Mustafa'ya zor gelir. Harisun aleyküm bil müminin. Müslümanlara düşkündür Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa. Bize düşkündür. Düşkün, düşkün ne demek? üstüne titreyen, seven, cani 7, seven demek. 7, aleyküm. Haruïs in size Muhammed var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm. Bil mijn nummer, rahim, Allah'a Muhammed'e iman edenlere in dost canlısıdır. Alahuïs merhametlidir. Adam çıkmışken Alahuïs in Alahuïs in Alahuïs in Alahuïs in Şeytanın peygamberliğini, nefsin peygamberliğini bırak. Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa'nın sünnetine sarıl, yoluna rağm ol. Deve gibi olamıyorsan karınca gibi ol. Ateşi yatanların ateşini söndürmek için, ümmeti belaya düşer edenlerin belasına mani olmak için karınca gibi ol Allah yolunda. Gerçeği ve hakkı gör, Allah bizlere öyle gözler versin ki, Hakk'i ve hakikati görür Ona tabi, iman eden Kullarından eylesin bizi Ya Rabbi kalplerimizi imanla aç Kur'anla aç Muhammed Mustafa'nın yoluyla Bizleri nurlandır Yolumuzu aydınlat Allah'ın ümmeti Muhammed mustafa ya yardım et Küfrü ve kafirleri kahri perişan eyle Duyalarımızı bu minval Üzerak kabul eyle İmanımızda katında makbul eyle Ya Rabbi buyurun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاها وواسين والحمد لله رب العالمين الفاتحة